İnci şuhbedeyiz. İman dersleri ne demektir? Kitab-ül İman, İman kitabının şerhine devam ediyoruz. Orada da ne babındaydık? İmanın şöbeleri. Şöbeler nedir dedik? İmanın, İman ondan mütekavvin olan ameller şöbelerdir. O ameller niye lazım bize dedik? O ameller lazım bize ki hatta imanımız artsın, gerçek olsun, Allah indinde kabul buyursun, cennete girmeye izin verilsin bize. Bu deneyden olur? Emellerle olur. Emel, imanda olmasa olmazdır. Ondan dolayı imanın şertleri çok önemlidir. Arkadaşlar her derste bunu tekrar etsek bile azdır. Çünkü amel aynen anahtarın dişleridir. İman anahtarı cennetin anahtarıdır. Dişleri amelleridir. Amel olmadan anahtar kapıyı açmaz. Diş olmadan anahtar kapıyı açmaz. Amel olmadan iman olmaz cennete giremez. Onun için bütün ameller imanın şübeleridir. Şübeler de imanla imanın amelleridir. Bu üzerinde durmamızın maksadı budur. Canlandırırım, imanımız artsın, Allah'ın emrettirici bir, bir imana sahip alalım. Onunla salihlerden, ehli imanla cennete girerim. Cennete kim girer sadece? Ehli iman girer. Ehli imanın hiç sıfatında var mı amelsiz cennete girmek? Bu Allahu Teala'nın kitabında yazmıyor. Resulullah'ın sünnetinde yazmıyor. Salihlerin yolunda bu yoktur. Ne var? Amelle iman. Ondan dolayı Ehli Sünnet bu konuda icma etmiştir. Ehli Sünnete muhalif olan bazı fırkalar ne yapmışlar? İmanı irca etmişler. Demişler, sadece kalbiyle inansın, kavl dille dilde ikrar etsin, amel Olmasa da olur. Allah'ın rahmeti ceniştir. Bunu nereden almışlar? Bunu kendi iştihadlarından almışlar. Biz onların niyetim, niyetlerinde şüphemiz yoktur, salihtir. Ama salih niyet insanı kurtarmaz. Ne kurtarır? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymak kurtarır. Çünkü bulara üçüncü dönemin sonunda bu başlamış. Bu da mur, murci, murci i murci'e diyorlar bu arada. O, o mübarek zatlar, şimdi bunu başlattılar çok samimidiler. Olara söylesek, bunu niye böyle yaptınız? Bu emeli iptal etmekte, yani emel imanın şerti değil ama mükemmellik şartıdır. Demekte bunu siz hiçbir imamdan aldınız mı? Yoksa iştiharen bunu buldunuz mu? Onlar da ehli takva oldukları için diğerler iştihadan bulduk. Baktık diğer taraf bir günah işleyeni tekfir ediyor. Biz de dedik bu şiddetin önünde biraz esneklik lazım. Kısacası budur. Ondan sonra ümmet bu işine gelmiş, hoşuna gitmiş. Ne yapmışlar? Kabul buyurmuş. Onun için bazı hocalar bizim iman derslerimizde hoşlarına gitmiyor. Ne diyorlar? İşte Diyemiyorlar de, reddedemiyorlar filanın e, dersinde e, şey yanlıştır diyemiyorlar. Ne diyorlar? İşte bizim mesela imamlarımız böyle demiştir. Evet, biz sizin imamlarınız, bizim de imamlarımızdır. Onlar da bizim itibarlı imamlarımızdır çünkü ehl-i sünnet imamlarıdır. Ama... Ehl-i sünnet imamı olmakla biz ona çör çörüne tabi olmak bize Allah bunu emretmemiş. İmamsız da anlamayı emretmemiş. Yani ben Arapca biliyorum bugün de dini anlayabilir miyim? Bunu da Allah-u Teala bize emretmemiş. Neyi emretmiş bize? Bize emretmiş ki biz Resulullah'ın anladığı gibi dinle cennete girebiliriz. Onun için bize ne kıl yaptı Resulullah'ın dinini? Sahaba. Sahabeden kim nakil yaptı? Tabi'in. Tabi'inden etba tabi'in zincirleme bugüne kadar geliyor. Onun için biz onlar da mükellefiz. Ha söyleyebilirsin imamlar böyle dedi. Evet o imamlar bizim için muteberdir. Ama hata yaptıkları konularda diğer siz bizim başımızın üzerinde yeriniz var. Ama bu hatada kusura bakmayın size uymayacağız. Özellikle ihtilafi mesele olsa biz doğruyu tercih ederiz. Hele ihtilafli meselede ise itibar almarız o kavlu. Ama o imam eğer hakiki imam ise mekaneti kalır. bunda bir mahsur yoktur. Ondan dolayı bize göre, ehli sünnet imamlarına göre nedir? Amel imanda bir şarttır. Olmasa olmazdır. Bunun üzerine basa basa söylüyoruz. Hem de biz yüzlerce imamın sözünü inşallah kitabı, kitapta var iman kitabında yüzlerce imamın sözünü aktaracağız bu derste. Bu kitaptan okuyacağız açıklayacağız. Yani biz bu sözü he, bir imamdan almıyoruz. Ümmetin icma etmiş binlerce imam bu sözü söylemiş. Bak binlerce yanlış söylemiyorum. İmam İmam Bukhari sahihinde Diyor ki binlerce imamdan naklettim. Bu kavli iman amelden bir cüzdür. İman kavldir, ameldir. Binlerce imam Buhari diyor. Yani binlerce alim var. Bu binlerin içinde bir tane muhalefet etse, biz o bini terk edip bir taneyi tutar mıyız? O bir tane ne kadar büyük adam olsa. Ne kadar büyük alim olsa. Kellemizin üzerinde yeri var o büyük alim. Ama Yanlış yapmışsa bir mesele de tutmarız. Sahaba yanlış yaptı. O imam sahabadan büyük değil. Sahabanın dırnağı olmaz. En büyük imamlar. Ama nedir? Sahaba yanlış yaptı. Sahabe'den kimse olmadı. Hazret Maviye'den Hazret Ali radıyallahu anhuma Suffin savaşında ne dediler alimlerimize el sünnet? Racih olan dediler Hazret Ali haklıdır. Hazret Maviye hata yapmış. Hiç Hz. Mavye küçümse küçümsedi mi? Hayır. Hatadan dolayı. Bu konuda hata yapmış. Ama diğer konuda müminlerin dayısıdır. Resulullah'ın neydir? Kayınbraderidir. Mekanesi kaldı, sahabedir. Ehl-i sünnet itidal yoldan bakar bu meseleye. Hiçbir zaman tek terefli bakmaz. Neye? Öçüm merdikte itidalli verir. Karşı taraf gibi değil. Karşı taraf hava, hevesten verir, dinden hemen muhalifi çıkartır. Biz dinden çıkartmalıyız. Muhalife karşı ehl-i sünnet alimlerimiz, mesela bid'atçı alimlere demişler, alimdir, allamedir, uzmandır alanında ama bu konuda bid'atçıdır demişler. Her şeyin hakkını verirler eline. Onun için fukaha-i murci'e bu kavli dediklerinde neye karşı dedi? Şiddetli tekfircilere karşı. Bu çıktı ortaya. Bunlar kastettiler. Resulullah'a muhalefet hayır. Ama ondan sonra ne oldu? Fasikler, facirler ne yaptılar? Bu alimlerin görüşlerini aldılar. Kendilerine melzeme yaptılar. Orada ne yaptılar? Çıkış yolu yaptılar. Bunu bir de çimanlar. anlar? Bizim toplum daha iyi Çünkü Allah'tan istiyoruz, fetva Abdullah'tan geliyor. Hemen alimler var, televizyonlarda çıkıyorlar, insanlara her şeyi mübah diyorlar. Her şeyi mübah diyorlar. İnsanlar da hoşlarına geliyor. Onun için o alimlerin müşterileri çoktur. Dinleyenleri çoktur. Hak söyleyenin dinleyeni azdır. Şimdi şiddet de bizim dinimiz şiddeti de emretmiyor. Ama yüsür kolaylık o değil ki dinin kurallarını çeynemek. İşte o alimlerin sözünü alanlar sonradan mürciâ fikri ortaya çıktı. İrca çıktı ortaya. Amel önemli değil. Sadece desin la ilahe illallah cennete girer. Hiçbir delil yoktur. Biz burada hodir meydan da demiyoruz. İddia da etmiyoruz. Yani e, karşıyı da şeye de çağırmıyoruz. Bizim matodumuz değil bu. Biz gerçek İslam'ı anlatacağız. Allah'ın dediği gibi Allah akıl vermiş, iki yolda göstermiş. Hangisini tutsan bizim görevimiz şu anda hiç kimseye saldırmak değil. Ha, bir kısım var bizi tenkit edebilir. Bir şeyler söyleyebilir. Yanlışlar bunlar diyebilir. Biz kabul etmediğimiz suçları bize yükleyebilirler. Bugün de. He? Biz istemedik isimleri bize takabilirler. Biz biz bunlara yine hoşgörüyle bakarız. Çünkü biz davetçiyiz. Neye davet ediyoruz? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem matoduna. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem matodundandır ki hoşgörü. Biz musulmanlara karşı umuzumuz düşük. Ama kafire karşı, düşmanı karşı Omuzumuz dik. Allah müminleri ayetteki vasfettiği gibi bizi de öyle sifatlara nail eylesin. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz bize göre iman budur. Delilimiz de var. Biz sağlam yere ayak basmak istiyoruz. Kusura bakmayın. Beni ilgilendirmez. 400 senesinde bir alim çıkmış. Ta Bukhara'nın bir köşesinde hiç kimse onu doğru dürüst bir ilmiden de bilmiyor. Çıkmış bir sistem oturtmuş. Ümmetin imanını ona teslim edelim. Hayır. Bak ta Bukhara'dan İmam Bukhari de çıkmış. Ümmet ona teslim olmuş. Neden? Çünkü aynen kaynaktan aldıkları için biz ona karşı değiliz. Ama çıkmışsa, he? yanlış demişse kusura bakmasın. Ne kadar tekval adamıysa o kendisiyle Rabb arasındadır. Biz takva babında, doğru ilim babında çenemizin üzerinde yeri var. Ama hata yapmışlar, biz ona uymak zorunda değiliz. Biz işimizi girentiye almak istiyoruz. Çünkü geçsek o bir tarafe, Rabbil alemin karşısına çıksak, ya çıktı dediler yanlıştır, kime güvendiniz böyle geldiniz, ne diyebiliriz? Kusura bakma ya Rabbi. Bizi dönder. Ayette geçtiği gibi, çafirlerin dediği gibi bizi geri götür, biz salih amel işleriz. Heyhat heyhat. İmkanı yoktur. Saat geri dönmez. Allah, bu dünya imtihan tarlasıdır. Biz geri dönmez saat. Biz istiyoruz Rabbil alemine karşısına çıkarken sağlam alimlerin eteğini tutarak çıkacağız. Onlar da kimdir? Resulullah, ashab Tabi'in, dört imam ve etibar tabi'in böyle iniyor bugüne kadar. Kıyamet gününe kadar da böyle gidecek. Biz işi grantiye alıyoruz. Evet, şimdi bugündeki dersimiz imanın şuğbeleri. 58. ve 59. şubeyi işlemeye çalışıyoruz. Bu şube çok önemli şuğbedir. Bütün şubeler önemlidir. Çünkü hepsi ima, imanı tamamlıyor. Onun için her şöbeyi bileceğiz. Bazı şöbeleri bir sefer hayatta canlandırsak çünkü bize gelmiyor o görev. Mesela bu şöbe gibi. Bir sefer canlandırsak biz onun ecrini alırız. Onun için her şeyi bilmemiz lazım. Evet. 58. İden 59. Şöbe yok. 58. Kölelere emri altında çalışanlara iyi davranmak. 59. 59. Kölenin efendisine karşı görevleri. Evet. 58 ve 59. Köleler efendilerin. 58 kölelere emri altında çalışanlara iyi davranmak. Evet. Yani bu nedir anlamı geliyor. Yani köle dedik İslam'da bugün de köle yoktur. Köle kalkmıştır. Bir tanenin el altında çöle var ise o çöleye nasıl devlenir? Şimdi bizi müsteşrikler batı tenkil ediyor. Diyor İslam çöleleri kaldırmadı biz kaldırdık. Doğru mu bu? Doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü biz tarihe bakarken İslam dini önceden İslam dini Öyle bir kapsamlı dindir ki he? öyle bir kapsamlı dindir ki Alemin'in dini olduğu için biliyor insanları yaratmış ne? olara lazımdır. Nasıl onları ıslah olur? İslam dini bütün hayatın alanını ne yapmış? Bütün hayatın alanıyla ilcili ne vermiş? İlaç vermiştir. Yoktur İslam ile Kulun arasında Allah kul cami. İslam dini bu değil. Bunu batı bize zordan aşıladı. Bu İslam dini değil. İslam dini hayatın bütün şartleridir Ademze'ye. İslam dini bir çocuk dünyaya geldi, yaşar, nasıl toprağa girer, ora kadar devam edecektir Adenzeye Onun için İslam dini, Öyle kapsamlıdır ki her kurallar bizim dinimizde var. Kaç senedir var? 1400 senedir. Şimdi bu tarihten biz övünüyoruz. Ama Batılıların tarihleri ne Yüz 100 sene değil. Gitsen desen zaten kendileri 100 sene, 200 sene diyelim Fransız devrimine kadar desek. Ondan önceki kendileri tarihlerini tenkit ediyorlar. Biz yem yemiydik diyorlar. He? Zalimiydik diyorlar. Medeniyet bilmiyorduk diyorlar. Kendileri tenkit ediyorlar. Niye Fransız devrimi oldu? Neye karşı oldu? Zulma karşı oldu. Yüz senelik tarihte neye var övünecek şeyleri? Biz 1400 senedir tarihimiz Aktır. Bayazdır. Neden? Bir leçe yoktur tarihte. Her şeyin hakkını dört dörtlük vermiş İslam din. Neden kurallar koymuş? Bizim dinimiz esnek bir dindir. Ee, her zamana, her mekana uyar, uyumsaklar Aynen bel kemiği gibidir. İnsanın bel çemiği nedir? Her tarafa döner insan. Allah böyle yaratmış. Ama bacağın kemiği böyle değil. Dümdüzdür. Belin kemiği, bacağın kemiği gibi olsaydı ne olurdu? Hiçbir işe yaramazdı. İnsan düz gidip düz gelirdi. Hayatını sürdüremezdi. Ama Allah böyle yaratmış ki her tarafa döner. Bizim şeriatimizde İslam şeriatı ebedi bir şeriat olduğu için kıyamete kadar olduğu için eski Şeriatler gibi değil, peygamberlerin şeriatı gibi. Bir köye, bir şehre, bir kavma değil. bu ümmete gelmiş. Bir de iki ümmete de gelmiş. Alemin, ins ve cin. Dünyanın sonuna kadar. 1400 senedir sınav vermiş, başarılı geçmiş. Ha bu 1400 senede hata var ise, şeriatte değil, matotta değil, çimdedir, musulmanlardadır. Musulmanlar yanlış uygulamışlar. Sen yanlış uygulanı mal edemezsin. Neye? Teorisine bir şey. Ne yazılmışsa onu uygulayacaksın. Musulmanlar gelmiş şeytana uymuşlar, yanlış uygulamışlar. Onun için adalet İslam dininden alınır. çölelik meselesinde de İslam dini öyle çözmüş ki, bu kölelik meselesini, yani bunu açıklamaya kalksak ki, akıl olmaz. Neden? Çünkü İslam dini Allah'ın yar, yaratan Rabbin dinidir. Kulu yaratmış, dünyayı yaratmış ne faydalı olur? Nasıl çözülür bu? Çözüm nerededir? Yaratandadır. Beşer gelip, düşünüp bu e, çözümü veremez, üretemez. Üretse de ne olur? Eksik üretir. Ondan dolayı İslam dini çok güzel bir şekilde çözmüş. Tarih tabuna nedir? Şahittir. Öyle bir fıkıh getirmiş ki İslam dini. O fıkıhtan bugün önünde duracak bir şey yoktur. Her şeye cevap verir. Bak bugün de son elli senede ne kadar teknolojiye ilerliyor, ne kadar ilim, bilim ilerliyor, her şeyde fıkıhta, Cevabı var mı? Var. Ha siz bakmayın bazı cahiller olmaz der. Osmanlı'nın son dönemindeçi gibi. İşte matvaya karşı çıkmışlar diş dolgusuna vs. din düşmanları da bizimle bu konuda alay ediyorlar. Olar ayrı. O cahil diler. Dini anlamamışlar. Aslan olar için yasaktır konuşmak. Din hakkın dinin hakkında yasaktır konuşmak. Ama konuşmuşlar. İşte bular haricinde bugün de bütün eksik şeye İslam dini ne vermiş? Cevap vermiştir. Onun için bize batılılar suçlarken bizi, neyle suçluyorlar bizi? Siz köleliği bitirmediniz. İslam dini köleliği niye bitirmedi? Tam tersine İslam dini köleliği bitirmek için en büyük adımları attı. Çünkü İslam dini geldiğinde çölelik yer üzerinde hakimidir. Bu çölelik meselesi eskiden vardır. Çok eskiden vardır yer üzerinde. İslam dini geldiğinde yer üzerinde üçte içisi çöleydir diyorlar. Yer üzerinde efendi Azidir çöle çok uydur. Neden? Çünkü zulüm var, adalet yoktur, zengin olan köle alır, güclü olan köle alır, zayıfı köle yapar. İslam dini geldi ne yaptı? Şimdi bunlara geleceğiz işte. Onun için bu dersin önemi nedir? Bu dersin önemi bizim imanımızı güclendirmesi lazım. O da nedir? Bizim dinimiz ne kadar azimdir. Batılılar bizim dinimizin önünde övünemezler. Çünkü bizim tarihimiz 1400 senedir olanın talihi zulumbattır. Amerika bugün de en üstün tarihi teknolojiye sahiptir, tarihe sahiptir, güç sahibidir. 250 senedir kurulmuş. İlk beyaz adam adımını attı Amerika adasına. Bu güne kadar Amerikan insan öldürüyor. Bugüne kadar insan öldürüyor. Önceden adadecileri hepsini çöle yaptılar. Ondan sonra başladılar ne yapmaya? Dünyayı çöleleştirmeye. Daha yollarda. İslam işte bu çöleliği sistemini kaldırdı. Batılılar bugün kaldırmışsalar de kaldırmışsalarda, övünülselerde bu çöleliği kaldırdık. Evet, çağıt üzerinde kaldırdılar ama fiili olarak çölelik devam ediyor. Nasıl dedik Osmanlı devletinden sonra sümürgenlik resmen geldi. Amerikanlılar, Fransızlar, İtalyanlar geldi. Osmanlı'nın pastasını paylaştılar, Arap alemini. Resmen sümürge oldular. Kaç sene? 60-40 sene. Ondan sonra ne yaptılar? Şekil değiştirdi. Bizden kuklalar koydular, altan sümürcenlik devam ediyor. Bugüne kadar devam ediyor. Bugün düşür elhamdülillah, oların kuklaları. Ama inşallah Müslümanlar uyanırlar, dinlerine dönerler, bir de sümürcenlik devam etmez. Bugün de global diyorlar değil mi? Nedir bu sistem 9 ondan sonra kuruldu? Gurabal İslam şey e, dünya sistemi nedir? Bu sistem kısa, kısacası dünyayı bir nevi ekonomi vasıtasıyla ne yapmak? Çöleleştirmek. Dünyada her çeşit cumhurbaşkanından çöpçüsüne kadar bütün dünyada büyük zengin devletler çalışıyor. Bunu da ne zaman gördük? Amerikan çöktü ekonomisi. Ama Rusya çökerken 90'larda 90'ın başında birden içilemedi. 90'cıda Amerika onu. O zaman globalleşme yokuydu. Tek başına çöktü kurtardılar olarda. Tek tek dev, tek gücü oldu da. Tek güç onun iç çölelik sistemi kalkmadı. Batılılar kaldırmadı. Kölelik sistemini İslamiyet kaldırdı. Amerika İktisadında, ekonomisinde iflas etti. Kim ödedi faturayı? Bugüne kadar da gulaballaşma. Biz ödüyoruz haberimiz olmadan. Ha bizim, bugün de baştakiler biliyorlar mı? Evet onu iyi, bizden daha iyi biliyorlar. Ama her şey sesini çıkartmıyor. Çünkü bir rayda oturmuş gidiyor. Karşı gelemez. Tren şoförüne yolunu değiş diyemezsin. Stasyonunu değiş diyemezsin. Çitlenmiş, rayda oturmuş. Devletler rayda oturmuş. Ne zaman diyebilir? Evet, ben senin rayıyla yürümeyeceğim diyeceğim. Onu da kimse diyemez. Sadece Müslüman diyebilir. Bugündeki Müslümanlar hayır. Hakiki İslam'ı yaşayanlar. Tarih de bunda demişler ve karşı gelmişler. Allah-u Teala'nın dediği gibi Kem min az bir fiyat olsa çok bir fiyat. Çok çokunluğa galip gelebilir. Evet, İslam dini köleler geldiğinde kölelik hakimidir her yere. İslam dini Rabbimin dini olduğu için ne yapar? Adım adım köleliği çözüm verir. Bak içkide ne yaptı? Üç seferde içkiye haram kıldı. Çünkü birden kılsaydı kimse Allah'ın emrine uymazdır. Ha sahabeler uyardır kul خليtena ama cariyi yarımada uymazdır Ne bilirsin uymazdır e bunu Allah delil Allahu Teala 3 seferde yasakladı hiç ki. İslam'da köleleri gelseydi yasaklasaydı kimse uymazdır. Toplum bunu kabul etmez Tedarrüc sünneti yani basamak sünneti yavaş yavaş sindire sindire bir bir sünnettir yer üzerinde Hazret Adem'den bugüne kadar, kıyamata kadar da devam edecektir. Hiçbir zaman bir taneye gelip havadan birden diyemezsin. İslam de dini, şeriatı nasıl geldi? İslam şeriatı, birden şeriat indi, 13 sene Mekke'de namaz bile ferz olmamıştır. Neden? Önce imanı kabul etsiler, sonra hüküm taşıldılar. İmanı olmayana yükleyemezsin. Gücü olmayana yük yükleyebilir misin? İman gücdür. İmanı oldu, sağlam oldu o zaman dersin sen bunu bunu bunu yapacaksın. Onun için bir dene sokakta çevirsek Allah'tan kork, celil namaz kıl, desek ibadet yap filan filan işi yap İslam sünneti budur, vacibler budur. Adam seni dinlemez. Ama kim seni dinler? Kimin imanı? Olmuş, olgunlaşmış yani onun yolundadır. Aş, yavaş yavaş vereceksin. davet metodu da budur. Onun için İslam dini geldiğinde çölelik neydir? Çölelik çok azınlık iyidir. E, Çokunluk iyidir. Yavaş yavaş İslam dini ne yaptı bunu? Teşvik etti. Şimdi onlara geleceğiz tek tek. Şimdi Amerikan başkanı Amerikanın bir başkanı bundan 100 sene kusur sene önce Abrahama dierdiler ona. Tam senesini şu anda bilmiyorum. Geldi ne yaptı? Çölalıla karşı geldi. Güneyden Kuzey vilayetleri birbirine karşı geldiler. Galiba Güney çölalığı kaldırmak istiyor, Kuzeyler kaldırmak istemiyorlar. Hangi ölüyü götürdü? Milyonlarca insan öldü. Sonra ne yaptı? Çölalı hakkında kaldırmak istedi ve kanun çıkarttı. Kaldırsın köleliği. Oldu mu? Tarih yazıyor olmadı. Köleler şeye çıkıyordular e, mitinglere hürriyet diyorlar. Hürriyetlerini kanunla aldıktan sonra kaldılar ortada. İş bulamadılar. Ne yapacaklar? Köle öğrenmemiş kendisi yapsın bir şey. Bu sefer diyor Amerikan başkanı ortada kaldı. Ne onları bir şey temin edebiliyor. He? Ne de çöleler bir iş yapabilirler. Bu sefer çöleler kendileri gittiler nereye? Efendilerinin yanına. Dediler bu kanun, manunu biz anlamıyoruz. Biz yine devam edelim çalıştığın yanınızda. İşte alimler diyorlar ki bakın. Neden? Kanun birden ne yaptı? Birden çıktı. İşte olmaz. İslam dini bunu çökten çözmüş. Çöleli. Çölelik öyle oturmuştur yarımada da, dünyada da özellikle de yarımada da öyle oturmuştur ki olması olmaz iyidir. Nasıl bir günde ekmek şarttır yaşamak için? Çölelik şarttır. Bugün de böyle tenkit kolaydır ama cel o gündeki gözden adetten, örften bir gün Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ben cehennemi gördüm Miraç'ta içi çişikil insan görmedim. Çi sınıf. Birincisi ellerinde kırbaç tutmuşlar. insanları kırbaçlıyorlar. Zalim hakimlerin, yöneticilerinin adamları. Onlar da bir polislerdir diyelim. Bu zalim hükümlerde her zaman olmuş. Alimler diyorlar tabi. Resulullah diyor ben bu sınıfı görmedim. Resulullah'tan sonra çıktı mı zalim hakimleri? Çıktı adamlar. insanları kırbaçlarlar, zulmederler. Mahpusana yatalar. Sonra diyor, açık saçık kadınlar gördüm, albise giymişler ama açık çıplaktılar. Resulullah görmemiş mi? Sahaba da görmedi. Ama sonradan çıktı mı? Bugün de ayan beyan açık oldu. Bugün de bir sahaba bunu anlar mı? Anlamaz. Yarın bizim torunlarımız Allah izin verse, İslam şeriatı devleti hakim olsa... Açık saçık kalmasa bizim toplumda. He? Torunlarımız diğerler işte diyorlar dedelerimiz öyle açık vardır. Olar diyor nasıl olur kadın kot pantolon giye? Nasıl olur kadın şorttan çıkar? İmkanı yoktur. Ya biz niye böyle diyoruz? Aslında ben yanlış bir örnek teverdim. 20 sene önce, 25 sene önce İstanbul'da bir kadın Tight pantolun giyebilir miydi? İmkanı yok idi. Ama şu anda her yeri meydanda. Hiç kimsede inkar etmiyor. Demek ki sen hüküm veremezsin. O toplumda yaşayacaksın, hüküm vereceksin. O çok önemli mesele. İşte İslam dini ne yaptı? Arkadaşlar İslam dini geldi, yavaş yavaş bu İslam dininde bir matottur. Ne matodu? Yavaş yavaş sindire sindire her şeyi çözer. İtkide çözdüğü gibi, Şeriat'te çözdüğü gibi. Bak Kur'an-ı Kerim dünya semesine indi ama dünya semesinden yere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede indi. Ne demektir bu? Yani şeriat peyderpey indi. Neden? Çünkü bu yapı olarak bu cerektirir. Şimdi gelelim İslam'da çöleliğin hükmüne. İslam'da kölelik, Müslüman İslamiyet kölelik için ne yaptı? Asas hükmü Asas hükmü köleliğin nedir? İslam diyor ki mâne. Şehadet tevhid kelime-i tevhidin anlamı nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu nedir? Ortak noktadır. Efendi, şöyle kim olursa olsun, İnçvacın bu konuda diler Eşittiler. Burada ne yaptı? 1. basamak. Eşitliği getirdi. İslam dini bu konuda kurallar koydu. Önceden Allah Subhanahu ve Teala hepimizi ne yaptı? Tevhid kelimesinin şemsiyesi altına topladı. Hepiniz kardeşsiniz burada dedi. Ama her çeşitli bir hakkı var dedi. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bu işi çözdü kökten. Ondan sonra ne geldi? İlaziler yavaş yavaş geldi. Yavaş yavaş geldi, teşvik etti. Bir gün oldu çölelik İslam toplumunda kalmadığı gibi bir şey oldu. Bazen çöle var, oğul gibi yaşıyor bu efendisiyle. İslam dini adaleti böyle sağladı. Evet. Şimdi burada da alimler diyorlar ki ayeti kerime İsra suresi 70. ayet ve leqad kerramna beni adam adam oğlunu ne yaptık? Ne yaptık? Tekrim ettik. Tekrim nedir? Yani ikram ettik onu. Bütün kullardan bütün yaratan yarattılardan en üstün kıldık. اَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي اَدَمٍ Eğidir, biz kimiz? Çöle efendi, siyah bayaz, kar, kadın erkek, kimin çocuğuyuz? Hepimiz Adem aleyhisselam. Babamız Adem'in çocuğuyuz. O zaman nedir? لَقَدْ كَرَّمْنَا beni اَدَمٍ adem. adem oğlu nedir? Hepsi dönüyor babaya Adem'e. O zaman burada bir soru işareti yaratıyor. Efendim de. Her çeşit şey ikram olmuş. Sonra diğer ayet Allah Subhanahu taala Hucurat surasında 13. ayette ne diyor? Ya eyühen nas. Bak, demiyor ya eyühelldine amen. Ey insanlar. Ey adam oğulları. Yani bu hitap müminler için değil, bütün canlılar içindir. Adam oğlu için. İnna halaknakum min zekerin ve Sizi erkek ve dişiden yarattık. Düşün ey insan oğlu düşün. Sen nereden geldin? Baba anne. Asıl babaanne kimdir? Adem Havva. Ey insan oğlu. Ya burada muhatap olmaktır. Yani soru işaretidir. Sonra Allah Teala diyor ve cealnakum şu'uban ve qabail. Sizi erkek dişiden yarattık. Adem Havva'dan. Sonra sizi ayırdık. Şu'ub, kabail. Yani bölüm bölüm. Milletlere, kabilelere, ha? Renklere, tayifeye. Ne yaptık? Sizi ayırdık bölüm bölüm. Diller ayrı ayrı. Allahu Teala ne hiçmet? Hepsini aynı tek dilde yaratabilirdi. O zaman yakışırdı Rabbil Alemine. Yakışmaz. Neden? Çünkü Rab gani'dir. Gani olan Rab ne yapar? Çaram sahibidir, kudret sahibidir. Boldur. Hata vergisi boldur. Allahu Teala bir dil yaratsaydı nüksan sıfatıdır bu. Ama kaç dil yaratmış? Binlerce diller yaratmış. Bazı diller var bugün bir günde birleşik e, milletlerin şeyine bile geçmemiş. Dil çoktur. Bu nedir? Allahu Teala'nın azamatıdır. Eydir bunu niye yarattık ey insan oğulları? Allahu Teala li Birbiriniziyle birbirinizle tanışın. Kabileler milletler birbirinizden tanışacaksınız. Birbirinizi alay etmeyeceksiniz. Bu diye milliyetçilik yapmayacaksınız. Bu zenginliktir. Tanışacaksınız. Kız vereceksiniz. Kız alacaksınız. Birbirinizi seveceksiniz. Başka adetleri, örfleri de öğreneceksiniz. Allah ne hikmettir bunları yaratmış. Gidip ziyaret edeceksiniz. Çünkü her tek dil olsa kimse kimseye ihtiyacı olmaz. Tek kültür olsa kimse kimseye ihtiyacı olmaz. Ne gerek var ben gidin filan ülkeye? Ne gerek var filan yere gidin? Evet. Sonra ayet neyden bitiriyor Rabbil Alemin? İn ekremakum indallahi etkakum. Siz yarattık böyle dillerinizde yarattık zenginlikte yarattık. İnne ekremakum en Allah indinde üstün nes üstünüz en Allah'a yakun. Allah dostu kimdir? Etkakum. Allah'tan korkandır. Allah'tan kim korkar dedik hakiki müminler korkar. Ondan dolayı nedir? Renk, cins, ırk bizde yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bak çöleliğin kökünü kazıyor burada. Yemezsin ben efendiyim sen çölesin. İnne ekremekum indallâhi etkâkum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayeti nasıl açılıyor? Bu ayeti. Ve bu ne benzer ayetleri. Hadiste. Diyor ki لَا فَضْلَ Arabi عَلَى الْعَجَم۪يهِ Arab'un Aceme. Wala Ajamiun Ala Arabi. Wala Ajaman Arabah. Acem dedin Arab'ın haricindeki kavm. Ne olur sözsün. Wala Aswad Wala Laswad Ala Ahmar. Nesyeh Kırmızıya. Wala Ahmar Ala Abyad. Wala Ala Aswad Illa Bittakwa. Yani renkler Allah kaç renk yaratmış insanda? İki renk. Siyah, ha? zifir siyah Afrikelilerde. Yüzüne bakıyorsun adamın dişi bambayaz. Geceler görmezsin onu. Ha? Bir de bambayaz var. Kar gibi böyle bayaz. Bir de aralarında tonlar var. Kaç ton var? Belki yüzlerce ton var. Kırmızı var, bayaz var, açık bayaz var. Ton tonu var. Allah insan oğlunu böyle yaratmış. Siyah bayaz aralarında tonları var. Resulullah diyor hiçbir ton olsun ne olursa olsun fark yoktu. Çünkü o zamanda Arap Yarımadası'nda çölelerin %90'ı siyah imişler. Neden? Afrika zavallılar her zaman fakir ülkedir. Oradan gidip getiriyormuşlar bunları, satıyormuşlar çöle olan. Bugün de yapıyorlar. 100 sene önce de Batı çok yaptı. Film, kendileri film çıkartıyorlar elhamdülillah. Kendi film çıkartıyorlar. Nasıl sümürgenler gitmişler, çöl almışlar, macerelerini gösteriyorlar. Gelmişler. onu için diyor, bunun üzerine yoktur. Fark nedir? Takva. İslam bununla başarılı, nasıl ödü, şey verdi, verdi? Çok güzel. Ne çıktı? Selman nedir? Farisidir. Ha? Ama Hazreti Ömer ona kızını verdi. Hafzayı dedi ya Selman gel hafzayı al. Resulullah'a arz önce dememdi. Farisi. Ha? Resulullah'ı Resul... hafsiyi ona bağışladı. Ama Selman Allah'ın emriyle tabi yok dedi. Allah öyle hidayet vermiş ona. Çünkü o Resulullah'a nasip olacak. Önemli olan bizde tarih ne yapıyor? Gösteriyor. Fark yoktu. Suhaib, Rumi'dir. Ama neydir? En yakın idir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve herkese nedir? Allah Subhanahu ve teala İslam dininde ne yapmış? Bu konuda adalet. Hepimiz tarak Allah'ın yanında tarak dişleri gibi eşitiz. Fark nerede atarız? Takvada. Ne başbakan var, ne bakan var, ne kral var, ne ne Filan zengin adamın oğlu var. Bunlar geçerli mi? Filan ağanın oğlu geçerli mi? Geçerli değil. Ne geçerlidir? Allah indinde takva. Takım elbise, iyi giyim, marka. Geçerli mi? Geçerli değil. Ne geçerlidir Allah indinde? Takva. Onun için takva nedir? Bir hadiste de Müslüm'de Allah Teala çöleler, Resulullah çöleler hakkında ne diyor? İhvanikum <gülüyor> cealahumullahu Tehte eydikum. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allahu Teala onları sizin elinizin altına bırakmış. O zaman iyi geçin bana. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah sizi e, onları sizin e, onları siz, e, sizin eliniz altına Allah getirmiş. Tersini de yapabilirdi. Tersi de olabilirdi. Siz onları da el altında olabilirsiniz. Allah kadir mi? Kadirdir. Tarihte bu olmuş mu? O çok ok olmuştur. Çok efendi savaşta esir alınmış. Kavmında efendidir. Köle düşmüş. Yen zalimler tabii bu caiz değil. Bir hürri yolda çarvanını kesmişler. Köle a, a, a, a, a, a, köle olarak almışlar. Satmışlar onu. Allah kadirdir. Her şeyi tersine çevirmesi lazım. Onun için e, İslam dini bu konuda ne demiş? Bir hadiste de ennasu kulluhum min adem ve adamu min et-turab. Her şey Ademe dönüyor. Adem de toprakta yaratılmış. Mesele bitmişti. Bir ayette de alimler diyor ki: Huve allazi halakakum mim ma'i, huve allazi halaka min Ayette diyor Allahu Teala insan sudan yarattı. Şu Su nedir? Meniden yarattı. Onun için çok kibirlenme. Sen aynen men ile yaratılmışsın. Onun için İslam dini e, ne yapmış? E, bu konuda e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok konuda kadın sahabe Kureyşiyye sahabeleri kölelerden evlendirmiş. Kendisi sallallahu aleyhi ve sellem kimi evlendirdi? He? Kendi Kölesini azad etti. Kimdir kölesi? Zeyd ibn-i Azad etti mi? Azad etti. Onu. Yetti mi? Hani batılılar diyorlar biz yaptık. Resulullah azad etti mi? Etti. Teşvik etti azadı etti. Yetti mi? Başını boş bıraktı mı kölesinden? Hayır. Ne yaptı? Kendi amcası kızı, soylu Kureyşi, Zeynep. Binti Cahşi yaptı? Evlendirdi onu Sonra tabii boşadı, kendi Hanım oldu. Allah'ın emriyle. Maksat nedir? Maksat, kendi çölesine bu adeti kırmak için ne yaptı İslam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu evlendirdi. Onun için İslam ne yapmış? Teşvik etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hutbayh e, şeyde, e, Mekke fethinde ne dedi? Elhamdülillah sizin üzerinizden Allah'a şükür olsun neyi giderdi? Asabiyet, cahiliyet asabiyeti. Cahiliyet neyini? Ee, e, taassubunu giderdi. Eyühan nas inneme innemen nasu raculan Ey insanlar dedi. Allah indinde insan insanoğlu çitenedir. Mu'minun tekiyyun kerimun alallah. Allah bakmaz soyunuza, soyunuza. Neye bakar? Mu'min teki kerim. Mu'min teki kerimun alallah. Mu'min tekvaliye bakar. O Allah yanında ikram sahibidir. Ev fâcirun şeqiyen de fâcirdir. Sapmış yolda. O nedir? Heyyunun alallah. Allah Teala onu hiç kâle almaz. O yakılsa da allah Teala şeyinde değil. Atar cehennemin hiç de umurunda değil. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın emrine uymamış. İyidir böyle bir din köleliği ne yapıyor? Çökünü kazıyor işte. Neden? Çünkü yer üzerinde kölelik hakimdir. Birden gelse kölelik kaldırsa ne olur? Olmaz. Bir de kölelik kalksaydı cihada teşvik olmazdı. Hıh? Bu Allah Teala teşvik etmiş. Ya çöle savaşta alınır. Çöle başka alınmaz İslamiyette. Savaşta alınır. Evet ondan dolayı işte bu naslar ne diyor? Bürgün Abu Hurayra radıyallahu anhü diyor ki bir adamı gördü merkebin üzerine minmiş çölesi yürüyor. Ey adam dedi. He? Biraz da de çöle minsin. Çünkü sen de Ruhsun o da ruhtur. Yani ruhu var. Yani o da canlıdır, insandır. O da canlıdır, insandır. Bize dinimiz böyle emretti. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in meselesini, Beytül Makdis'e giderken, ha? Bir tane merceberi var. Yol uzak. Halife dünya çökmüş ayağın altında bir mercebe var. Böldü. Hazreti halifenin adaletine bak. Yolu üçe böldü. Birinde kendisi mindi. Birinde indi. Kendisi tuttu mercebi, çölesi mindi. Adaletli böldü. O bir üçte birinde mercep dedi yalnız yürüsün. O da yorulur. Şeye girerken beytil Makdis'e girerken kimin molasıydı sırasıydı. Çöle mercebin üzerindeydi, atın üzerindeydi. Atta değildir. Atta değildir. Belki ne diyorlar? Begir mi? Neyse. Neyse. Ha? Yani ad daha pahalıdır. Marsilis değilmiş. Ufak bir arabaymış. E? Onun sırası geldiğinde ne oldu? Ne oldu? Bunu Hristiyanlar gördüğünde evet dedi bizim kitabımızda bu yazılmış. Ona aktarı vermiyordiler Umru bin asap Oranın liderine. Ne dediler? Evet. Bizim kitabımızda yazılmış... Beytül Makdis'in anahtarını bu sıfatta vereceğiz. Kendisi e, yürüyor, çölesi e, iniyor. Bir de 21 tane yama var elbisesinde. Hazreti Ömer'in de 21 tane yaması vardı. Böyle İslamiyet köleliğine yapmış, çökünü kazmış. Ama insanları da birden üzerlerine gitmemişler. Onun için İbni Aziz, Ömer İbn Abdülaziz, Hazreti Ömer'in torunu 5. Raşid Halife Ohlu Abdülmelik Allah rahmet eylesin genç yaşta babası hayatında vefat etti hastalandı. Çok takvali birsidir. Ey babacım diyordu. Babaya nasihat ediyordu. Diyordu ey babacım yan, yanlış yapıyorsun. Bu hataları birden git Allah'ın hükümlerini birden uygula diyordu. Baba ne yapıyordu? Akıl adamdır. Raşid Halife'dir. Basamak basamak gidiyordu. Birden git diyordu. Oğlum diyor, birden hakkı yüçlesek üzerine, birden haktan kaçalır. Altın suyuyla yazılacaktır bu söz. İşte bu nedir? Bu nedir bu? Adalettir. Onun için çöleliği birden kaldıramazsın. Yavaş yavaş kalk. Nasıl içki birden Allah Teala emir etmedi? Yavaş yavaş kalktı. Öyledir. Sonra Abuzer sahabeler diyorlar ki gittik Abuzer bir çöle yaşıyor Medina'nın tarafında. Baktık çölesiyle kendisi aynen buradayı girmiş. Öyle bir elbise varmışlar. Aba gibi. Aynen. Ne bu iş dediler? Dedi ben bir sahabeyle aramda ağız şeyi geçti onun anası acemidir. Yani şeydir, geyr-i Arabidir. Onun anasıyla alay etti. O Resulullah'a beni şikayet etti. Resulullah dedi ya, ebeder innaka um um fika emru'l cahiliye. Sende cahiliyeden hele biraz taassup kalmış. Yen yani oların adetleri, yen yani oların şeyleri kalmış sende. Kötü şeyleri. O gündendür ben çölemle eşit olurum. Hatta o günahı kapatayım. İşte bak İslam çölelik hakkında böyle yetiştirmiş insanı. Hatta Resulullah bir sahih hadiste İmam Bukhar rivayet ediyor. dür bir teneniz demesin bu benim çölemdir. Desin bu benim e, fetay. Fetay yani benim e, adamım diyelim. Demesin bu benim kölemdir, bu benim adamımdır, yanımda çalışandır. Demesin kölemdir. Bak ne kadar insan, e, İslamiyet bu konuda şey yapmıştır. Ondan dolayı İslam her zaman e, şey yapmıştır. E, hatta sahabeler bu konuda Hazreti Ömer çok örnek vermiş, çok, örnekler çoktur ama zaman kısıtlıdır. E, yani bak Abu Zerrin haline bak. Abdurrahman İbni Avf, mübeşşer bir cennet, en zengin sahabeydir. Düştük sokakta yürürken kölelerinin arasında ayırt edemezdin hangisi Abdurrahman İbni Avf'tır. Çift, en zengin sahabeydir. Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Osman zamanında Abdurrahman İbni Avf'tan zengin adam yok Medine'de. Köleleriyle yürürken ayırt etmezdin hangisidir. Neden? aynı elbise girermişler. İşte bu adalettir çöleliği saklamaktır. Ayrıca İslam dini bas bu değil. İslam dini çöleler hakkında kisası da sakladı. Yani bir efendi çöleye zulmetti dişe diş göze göz kisas saklanmış. Hiç bundan gördünüz mü? Kısas. Yani bir efen bir çöle ceder kadıya şikayet eder, kadının önünde durar ondan kısas alır. Bu da halimlerimizin racih olan görüşüdür bu. Çöleler de kısas alır. Çünkü e, Buhari Müslim şun önde geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men katala katalnahu." Kim kölesini öldürse onu öldürürüz. "Men cez'a abdehu cez'anahu." Kim bir kölesine iskence verse, kulağını kesse, bir organını kesse, on organını keseriz. Hasa abduhu, Kim çölesini kısırlasa biz de onu kısırlarız. Dişe diş, göze göz, kısas. Bu İslamiyet ne yaptı? Çölelin, çöleliğin kökünü kazdı. Ya bu günde bir böyle düzen var ise, ya biz köle olsak daha bu gündekinden daha başımız dik yaşarız. He? Biliyorsunuz. Bu sadece sahaba zamanında birçok örnek var. Ben çok örneklere girmeyeceğim. Çünkü zamanımız şey yapmıyor, çok örnek var sahaba hakkında nasıl e, sahabeler e, şey yapmışlar, e, köleleriyle e, eşit davranmışlar, kisas olmuş. Ama biz kendi tarihimizden, Osmanlı tarihinden, Fatih bir cami yaptırmış. Şu anda aklıma gelmiyor hangi camidir ama Olay aklımdedir. Bilirsiniz eskiden bu sütunları, mermer sütunlarını Osmanlılar yapması, mermerin bulması zordur. Şimdi fabrika koymuş. Romanlılardan fethettikleri yerden getirirdiler. Sütun bulmak çok azıydır. Bir sütunun da ömrü binlerce senedir. Ne olur onu Allah başıdır. Fatih çok zor zar, uzun boylu sütunlar bulmuş. Bir tane de Rum mühendis varmış çok uzmanıymış demiş ona şey yap e, cami bir planı vermiş o camiyi yüksek yap yüksek olsun cami heybetli olsun o mühendis de bir şeyden doları sütunlardan biraz kesmiş çaktırmadan şeye de söylememiş parça padişah. parçanın haber olmuş Fatih in. kızmış adamı getirmiş öyle kızmış ki adamın emretmiş bir elini klisten kesmişler. Nasıl sen padişahın karşı çıkarsın? O da gitmiş Şeyhül İslam'a şikayet etmiş. O zamanın Şeyhül İslam'ı Fatih'in zamanı meşhuriymiş adaletiyle. Şu anda adını maalesef hatırlamıyorum. Meşhurdur. Bu dönebilirsiniz. Kitaplarımızda var. Kadı Şeyhül İslam bu Rum'un sözünü ne bakmış bu mazlumdur. Hemen göndermiş padişahın arkasından. Gel filan saatte huzur ol mahkemede. Fatih de akıl adamdır, şeriatı bilen adamdır. Gelmiş kadının önünde. İstemiş otursun demiş hasmının yanında dur. Anlar bakayım hasmına. İşte demiş böyle yaptım, hata yaptım, çestim, elimi çestim. Kadı demiş, bir diyeceğin var mı? Sultan'a demiş. Evet demiş, dediği doğrudur demiş o zaman patşam kusura bakma senin delin çesmemiz lazım İslam dini bu ne emrediyor Burada bele diyen Rumlu kanı dondu o zenci ne diyor işte bir kaç kuruş alır kanı dondu patişah nedir çözledik hemen yer varmaya başladı ben vazgeçtim ben yaptım sen yapma kadıya demiş o zaman vazgeçtiysem bunu on altın bilmem o zaman Fatih içimisini vermiş. Hayat boyuca da onun cezasını vermiş. Ondan sonra diyorlar Fatih gitmiş süzü şükür yapmış. Sücüt, şükür sücdesi yapmış. Maksat nedir? Bizim dinimizde adalet bak nereye kadar gelmiş. Bu var. Adalet var. Bir de İslam dini ne yaptı? Şeyi teşvik etti. Ee, neyi teşvik etti? Çöleni evlendirirsin ve çöle kadınları da azat ettikten sonra evlenebilirsin. Bunu kim yaptı önceden? Resulullah. Kaç tane hanımı? Üç tane hanımı. Safiye, Cuvayriye. Bunlar neydiler? Çöleydiler. Resulullah azat etti evlendirdiler. Birçoku var sahabelerden evlendirdiler. Birçoku da dedik ki çölesine kölesini azat etti, kendi kızını yani kendi amcası kızını verdi. Resullah gibi vs. sahabeler gibi. Bu siyerlere baksak çok var. Çok var. Mesela Abdurrahman ibn-i Avf dedikçe nedir? Abdurrahman ibn-i Avf aşaratın mübaşire, en zengin sahabe cennetten 10 tanıdan biridir. Müjdelenmiş. Kız kardeşini ee, ee, şey hala Hâle oğlan, Hale bint Avfı kim evlendirdi? Efendimiz Bilal-i Habeşi ile. Onun için Hz. Ömer ne derdir? Diğerdir. Bilal, Abu Bakir Efendimiz'dir. Bilal Efendimiz'dir. Onu da Efendimiz azar etti. Bilalun seyyiduna a'teqahu seyyiduna. İşte bu denir. Bu delildir. Ayet-i kerimede ne diyor? Bakara suresi 121'inde "Ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin ve lehu âcabetküm." Bir çöle kadın mu'mine ise daha hayırdır müşrikeden ve lehu soylu olsa. Bir de tersi. Nedir bu teşvik? Çöleliği kökünü kazmaya teşviktir bunlar hepsi. Vesaire bu konularda eee Devam etsek biz kölelik hakkında İslam dini kölelik hakkını kaldırmıştır. Ondan dolayı biz İslam dini hakkı köleliği kaldırmış. Şimdi bir de geleceğiz inşallah önümüzdeki derste. Bugün maalesef bitiremedik. Önümüzdeki derse geleceğiz ki bir efendi altında kölesi varsa nasıl ona devrenir? Yemeğinde içmeğinde vesaire. Bir de çöle ona nasıl devrenir? Bu de münakiyasen inşallah şunu işleriz. Bir işveren elinde al, el altında çalışan işçilere nasıl devrenir? Bir işçi çalışan yerde nasıl sadakatli olması lazım? Onları işleriz inşallah önümüzdekiler ders. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalîn نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين